ortak olarak daha başından geri verilmesinin imkansız olduğunu bildiği halde borç adı altında destek veren birisiydi. Reklamcılar Derneği başkanlığını da yapmıştı ve önemli bir kitabı var. Yeni Reklamcılık diye bilgi yayınevinden çıktı. Ve aynı zamanda en önemli özelliklerinden biri çok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 Rododendron ve Müzik Bahçeleri diye ulan bir programı vardı yani müziğin hikayesini de anlattığı bir şey vardı ve tabii dünyanın cazı kuşağımızda da e, gerek Faruk Eczacıbaşı'yla Görgün Taner'le Göver Gazancıoğlu'yla ve Jacques Cohen'le birlikte dünyanın cazını da yürüttü e, ayrıca olimpiyatlar ve İstanbul diye Sevin Okya'yla programları da vardı Yarına dört ışık diye de benim de katkıda bulundum gene Olimpiyatlarla ilgili programlarda yaptı ama Atilla Aksu'yu öyle birkaç cümlede anlatmak falan gerçekten e, mümkün değil e, yeri doldurulması son derece zor insanlardan biri e, ben de on on yani şöyle bir şey anlatabilirim açık radyo fikri doğduğu zaman.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 Ankara Sosyal Bilgiler Fakültesinden ünlü hukuk profesörü e, Muammer Aksoy'du öldürülen, katledilmişti. Babası da e, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen hematologlarından bir doktor Muzaffer Aksoy'du. O da benim babamın.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 Onun e, bütün e, Açık Radyo'nun dinleyicileri ve etrafında dolaşan ilgili isimlerinin hep sordukları bu ne müziğidir bunun dünyanın cazının jinglında kullanılan müzik diye onu da Atilla Aksoy bize ve Türkiye'ye bana sorarsanız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 Onun anonsunun ardından da telefonlar çalmaya başladı. Başladın. Yani evet. onun da şu ıı, lafını da duyuyor gibi. Tamam uzatmayalım abi. Hadi. Hadi lafını duyuyor evet, gibi Gayet pra pratik hayata. Evet. Yani evet. hiç lafı daha ilk açık radyo tanıtırken bile başladığımız şey. Bir kez daha söyleyeyim. Uzatma işte dedi. Tamam anladık. Evet. Büyük bir özgürlükçü bağımsız bir radyo yapacağız. Şimdi kiminle nasıl evet. yapacağız? Ne onu tanışalım diye. ...ona başlamış... E, ...öyle bir... ...bekti Anglo-Sakson kültürünün... ...verdiği disiplinle de... ...öyle bir şekilde... Ya, e, ...Muammer Bey de... ...ayrıca amcası... E, ...şeyden... ...Alman... Hmm, ...hukukçusu, hukuk ekolinden geldiği için... ...çok disiplinliydi... ...rahmetli amcası da... E, ...Muammer Aksoy... ...öyle onu da analım...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 yani Türkiye'ye ve dünyaya tanıtımını yaptı. Bir yerde dinlemiş tesadüfen ve almıştı CD'sini getirmişti. Ee, onun ünlü Sodade parçasını çalalım şimdi yani özlem, sıla özlemi anlamına gelen işte o Portekiz kültürüne ama Cabo Verde adalı Yeşil Burun Adaları'ndan gelme çıplak ayaklı diva diye de saçma sapan bir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 Es camino los es camino pasando a mí Que los Que mostra los Es minha terra sem Só dá, só desse minha terra, se não Se si vos escrever, não escrever, se si vos esquecer, não esquecer, até dia que vou voltar. Se si vos escrever, não escrever, se si vos esquecer, não esquecer, A the day I'm going to return Sodal, sodal Sodal, design a Cesaria Evora'dan sodaç dinledik. Sıla özlemi anlamına gelen bir kelime, kavram. Çok derinlikli bir kavram. E, bu da atölye'de özlemle anmamıza yol açıyor. Atilla Aksoy 67 yaşında dün gece sabah bu sabaha karşı hayata veda etti. Tam bir e, kültür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 ...yayını aynı şekilde sürdüreceğiz. Bunun da bir başlangıcı olarak... E, ...bu... ...aslında berbat haberi verirken... ...siz desteklerinizi sürdürdünüz. Biz duyduğunu duyuyor. duyuyorken bile... ...desteklerinizi sürdürdünüz. Biz bunları konuşurken... Açık Radyo. Evet, dinleyici Destek Projesi özel yayını ...devam ediyor. Üçüncü günü... ...öğlen saatlerinde... ...12.06 canlı yayındayız. Aynen. Ömer Madre ve ben Erhaslan Sağmet...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 Ee, ve özel yayında konuşuyorduk çok da ee, bizim başka hatıralarımız da vardı bir kısmını onun da paylaşmıştık şimdi oraya oradan da caza geçmek istiyorum çünkü büyük e, aramızdaki ilginç kavga konularından da bir tanesiydi bu yani benim e, iflah olmaz bir rock and roll hayranı olduğumu e, tabi takdirle karşılıyor olmakla beraber.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 E, caz e, bir, e, konusundaki verdiği bilgiler öyle hiç de satmadan o bilgileri üstelik böyle enjekte ettiği bir şeydi. E, şimdi bize bir, bir de armağan getirmişti. Çeşitli her zaman getirdiği armağanlardan bir tanesi de bir caz ağacı meselesi vardı. Arada bir çerçevelendiği yerden düşüp arkadaşlarımızın başında kırılan çerçevesi. O e,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 diye bir e, ekstra şey koymam kendime. Sanki e, süper vermiş gibi hissedip. E... E, evet ama dinleyiciler şimdi e, görmüyorlar ama e, senin de e, kırmızı pelerinin var göğsünün <gülüyor> de, de. <gülüyor> S yazıyor. Küçük <gülüyor> üçgenin içinde mavi tişörtünün. E, bu pelerinlerle ancak olabiliyor zaten bu <gülüyor> gezegeni değiştirme çabası.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 Bu gün dikiyorlar, uydurduk atılağı soyuyor şimdiki. Açık Radyo Bursa 949, AçıkRadyo.com.tr